Şarkılarla memleket tarihi açık radyoda başladı. Deniz Murat Meniç. Size bugünün tarihinden söz edeceğim. Bugün 27 Ekim. Tarihe bakarsanız tatsız bir gün. Bugün olan olaylar arasında belki de tek güzel şey 1939'da Dupont'un naylonu keşfettiğini duyurması ki bu dünya için bir felaketin başlangıcı aslında. Bu bile güzel değil yani. Naylon hayatımıza öyle bir girmiş ki... Çıkartmak mümkün olmamış. Bugün baş köşede. O zaman da saltanatı yerinde gerçi. 1940'lı yıllarda yapılmış bir taş plakta naylona enteresan bir noktadan yaklaşılmış. Programımızın ilk şarkısını mucip Arcıman seslendiriyor. Evlenmeyin erkekler naylon kızlar çıkacak. <gülüyor> O benim aşk benimde benim derim, benim Seninle dalga geçtim sevdim başka benim Aman Aman Beklerim var benim emeklerim, yapma gelince bir tal gemi kerim. Aman ya lel ya lel, yandım ya lel ya lel, aman ya lel ya lel, yandım ya lel ya lel. <gülüyor> Art burca kadar, burca kibarım dükkan açacağız evlenmeyin erkekler mayın kızlar çıkacak aman ya leyley annele leyley annele aman ya leyley annele annele leyley aman ya leyley annele annele leyley <gülüyor> git gül altınım erkekler köyle bulsun şimdiki kızlar var para yandım 27 Ekim tatsız demiştim, sayeden öyle. Tarihe baktığımızda iki mühim olayla karşılaşıyoruz. İlk 1957 tarihinde yapılan genel seçim. Bu seçim, Demokrat Parti'nin kazandığı son seçim olarak tarihe geçti. Adam Menderes'in partisi girdiği üçüncü seçimde oyların %48'ini aldı ve meclise 424 milletvekili soktu. İsmet İnönü liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %41 ile 178 milletvekili, Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi yüzde %7 ile 4 milletvekili kazanırken... Fevzi Lütfik Karaosmanoğlu liderliğindeki Hürriyet Partisi %4 ile yine 4 millet fikirliğine meclisi girdi. Seçimlerin sonucunda kurulan 5. Menderes hükümetinde Samet Aoğlu Ahmet Tevfik İleri, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, Lütfi Kırdar gibi isimler vardı. Hükümet 27 Mayıs 1960 tarihine kadar iktidarda kaldı. Radyo yayın postaları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar!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 Sokağa çıkmamalarını rica ederiz. 27 Mayıs 1960'ta radyo dokunan bu bildiri Alpaslan Türkeş'in tok sesinden bize ulaştı. Türkiye bambaşka bir noktada göreceğiz yıllar sonra. Marş çalmak o dönemden kalma bir alışkanlık. Sonrasını biliyorsunuz Adnan Menderes iki arkadaşıyla birlikte idam edildi. İdamdan sonra pek çok şarkı yapıldı onun için. Hepsinin ortak özelliği Menderes Irmağı'nı anlatıyor oluşları çünkü Menderes'ten söz etmek yasaktı. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz Fevzi üreten planda olduğu gibi. Şaşkına yol Şaşkına yol verme Kötü nazar kuruttu Seni menderes Seni menderes Kötü nazar kuruttu Seni menderes Seni menderes Bilur suyun canı ve kurda geçit verme dil tilkiye kurda suyun kelsen Bunca Menderes bahsettiğinden sonra onun kendi sesini de dinleyelim. Ölümünden sonra yayınlanan fotoğraflarla Menderes albümü adlı kitabın içindeki plaktan bize ulaşacak. Adnan Menderes'in sesi enteresandır. Bu kayıtta başbakan işçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor. Rahmetli Menderes vatanını ve milletini çok severdi. Köylü ve işçinin refahı en büyük emeliydi. Onlara hitap ettiği zaman sesi alev alev ruhundan kokmuş gibiydi. Şimdi Türk işçilerine hitabını kendi sesiyle dinleyeceksiniz. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. İşçi kardeşlerimize elensiz, tedersiz birçok bayramlar idrak etmelerini ve onların vefa vefa bitimi temenni ederken bu gayede kendilerine her zaman yardımcı olmanın en aziz emelin olduğunu ifade etmedik. 27 Mayıs kimilerine göre bir devrim ancak 1960'ta darbeyle başa geçen Milli Birlik Komitesi fazla zaman kaybetmeden icraatına başladı ve bundan 56 yıl önce bugün 27 Ekim 1960'da 147 akademisyeni görevden aldı. Bu akademisyenler yetkililere göre tembel, yeteneksiz ve reform düşmanıydı. Sonrasında bir dizi rektörün istifasıyla sürecek olaya tepkiler hızla geldi ve bu tasfiye çok tartışıldı. Akademisyenler ancak Mart 1962'de görevlerine iade edilebildi. Olay memlekete her şeyin yeniden yeniden yaşandığını gösteriyor aslında. Tarih tekerrürden ibaret sözü doğrudan bizim memleket için söylenmiş. Bugün başka gerekçelerle akademisyenler yine görevden alınıyor, iş yapmaları engelleniyor. Mevzu tatsız ama ben akademi denince akla gelen güler yüzlü bir şarkıyı çalayım. Grup Harman 1990'lı yılların başında üniversitelerde çok dinlenen şarkısı akademiyi seslendiriyor. Sana Hoşlarsın diye Kıyılacak ben Köşe aranı Merdivenden Gelir Seni aradım Bakarken sana Boş varsın diye Kıyı bulacak Ben köşe Aradım Bakarken sana Boş varsın diye Kıyı bulacak Ben köşe Aradım Merdivenlerde Seni beklerken Akşam oldu Sayamadım Bakarken sana Boşarsın diye Akademi mevzu çok tartışılıyor, çok tartışıldı, belki tartışılmaya devam edecek. Grup Arma'nın şarkısı bütün bu tartışmaların dışında akademinin aslında hayatımızdaki yerini anlatıyor. Gençlik aşklarının yaşandığı yer olarak bir dönem şarkılara giren akademi bugün kaynayan bir kazan. Yazık ki kaynamaya devam edecek. İyisi mi ben bambaşka bir alana kırayım dümeni ve bundan tam 50 yıl önce Milliyet Gazetesi'nde tam sayfa yayınlanan bir ilanı getireyim önünüze. Aynen şöyle yazıyor başlıkta. Yarın akşamdan itibaren Maxim salonları gerçek sanatçı Zeki Müren'in mutlulukla sunar. Gecenin sürprizde duyurulmuş ilanda, Aşk Sarayı dekorunda ve Lokum Kızlar eşliğinde sergilenecek yepyeni Avni Anıl şarkısı Düğün Gecesi. <gülüyor> Safa geldiniz dostlar Bezmer ernak verdiniz Safa geldiniz dostlar Ye iç gül, eğlen dostlar Ehlen ve sehlen dostlar hey. Ye iç gül, eğlen dostlar Ehlen ve sehlen dostlar hey. Bir peri meysunuyor dil bezi Fıkır fıkır her geli sapa geldiğiniz geldi dostlar Fıkır fıkır her geli sapa geldiğiniz geldi dostlar Ye iç gül, eylem dostlar Ehlen ve sehlen dostlar ey iç gül, eğlen dostlar Ehlen ve sehlen dostlar şarkılarla memleket tarihi Zeki' anne bitti ama burada bırakmıyoruz yarın maksimdeyiz sürprizleriyle şimdiden bir kenara yazın. Ben Deniz Meriç. Yarın sabah yine aynı saatte görüşünceye dek en içten dileklerimi sunuyorum. Esen kalın efendim. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.